Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Hicretin üçüncü yılıydı. Uhud Savaşı nice şehitler vermemize neden olmuştu. Peygamber Efendimiz savaşlarında en çok şehidi Uhud Savaşı'nda vermişti. Savaş bitmişti. Mekke Müşrik ordusu Medine'ye gidiyordu. İslam ordusu Medine'ye gelmişti. Mekke Müşrik Ordusu Mekke'ye giderken bir yerde mola için duruyor ve bu arada farklı düşünceler dile getiriliyordu. Müşriklerden çoğunluğu savaş alanını terk etmekle büyük bir hata yaptıklarını, aslında hedeflerinin Müslümanları tümden yok etmek olduğunu dile getirdiler. Uhud Savaşı'nda müşrikler büyük bir başarı elde etmişlerdi. Müslümanların gücünü büyük ölçüde kırmışlardı. Ama bu hedefleri değildi. Konuşmalar ağırlıklı olarak savaş alanını terk etmekle büyük yanlış yaptıkları noktada toplanıyordu. Uhud savaşı için çok büyük harcamalar yapılmıştı. Büyük emekler harcanmıştı. Ama bütün bu büyük imkanlar ve emekler bir yanıyla boşa gitmişti. Zira hedeflerine tam anlamıyla varamamışlardı. Yeni bir karar aldılar. Tekrar dönelim, Bedine'yi basalım. Tüm erkekleri kılıçtan geçirelim. Kadınları ve kızları esir alalım. Artık Uhud'da yarı bıraktıkları işi şimdi tamamlayacaklardı. Müslümanların varlığını tarihe gömeceklerdi. Böylece Müslümanlardan tamamen kurtulacaklardı. Peygamber Efendimiz durumdan haberdar olmuştu. Mekke müşrik ordusunun tekrar saldırabileceğini öğrenmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ertesi gün sabahın erken saatinde Uhud'da savaşanlara haber gönderiyordu. Dün bizimle birlikte savaşa katılmış olanlar dışında kimse bize katılmasın buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hedefi Mekke Müşrik Ordusu'nu takip etmekti. Özellikle onların tekrar Medine'ye dönmelerine imkan vermemekti. Müslümanlar sabahın erken saatlerinde mescidin önünde toplandılar. Yaralıydılar ama yaralarına bakacak zaman değildi. Ciddi boyutlarda yorgundular ama yine bir hamle yapma zamanıydı. Çoğunun yarasından hala kan sızıyordu. Birçoğu yürümekte zorlanıyordu. Hatta bazılarının ayakta duracak takat ve dermanları yoktu. Ama onlar bütün varlıklarını Allah'a adamışlardı. Onun yolunda tüm imkanlarını ve bütün güçlerini seve seve veriyorlardı vereceklerdi. Onlar peygamber ikliminde yetişmişlerdi Hiçbirisinde bir sızlanma yoktu Bir gevşeklik, bir isteksizlik yoktu En ufak bir itirazda bulunan yoktu Bedenleri yaralıydı, yorgundu Takatsiz ve dermansızdı ama Ruhları tam aksine yüksek bir direnç içireydi Ruhları kanatlanmış gibiydi Asıl olansa ruhların yenilmezliğiydi Ruhların dirençleriydi, ihtiyaçlarıydı. Şimdi Efendimiz'i bekliyorlardı. Mescidin önünde İslam ordusu hazırdı. Dün evine gitmekte zorlanan Allah'ın Resulü hangi haldeydi? Dün akşam ve yazısı namazını kıldıran Peygamber Efendimiz biraz olsun dinlenebilmiş miydi? Yaraları nasıl olmuştu? Sabah namazını kıldırmış vanesine girmişti. İslam ordusu Allah'ın Resulünü bekliyordu. Allah'ın Resulü, zırhını giymiş bir halde hanesinden çıkıyordu. Mümin yüreklerde bir dalgalanma oldu. Bütün olumsuzluklara rağmen, Peygamber Efendimiz, zırhın içerisinde, savaşın ve barışın peygamber olduğunu ortaya koyan bir halin içindeydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın atını getirdiler. Peygamber Efendimiz biraz zorlansa da atına bindiler. İslam ordusu, peygamberin öncülüğünde Mekke Müşrik Ordusu'nun izini sürüyordu. Resulullah'ın öncülüğünde İslam ordusu Medine'nin 8-9 kilometre uzağındaki Hamraül Esed denilen mevkiye kadar geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarına odun toplamalarını, farklı noktalarda bu odun kümelerini yakmalarını talep etti. Böylece büyük bir ordu görünümü vermek istiyordu. O gece 500 ayrı noktada ateş yakıldı. Görüntü çok büyük bir orduyu andırıyordu. Peygamber Efendimiz yeni Müslüman olanlardan Mabed bin Ebu Mabed'i Mekke ordusuna gönderdi. Resulullah'ın gayesi eğer Medine'yi istila etmek gibi bir niyetleri varsa Mekke ordusunu bundan vazgeçirmekti. Mabed radıyallahu anh Mekke Müşrik Ordusu'nun komutanı Ebu Sufyan'a geldi ve şunları söyledi. Muhammed ve adamları sizlere çok kızmışlar. Şimdiye kadar görülmedik bir orduyla geliyorlar. Arkadaşlarından savaşa katılmayanlar pişman olmuşlar. Şimdi onlar da orduya katıldılar. Gelen ordu sizi hezimete uğratacak güçte kuvvettedir. Bir yanlışlık yapmayın, çare hemen Mekke'ye hareket etmek olarak gözüküyor diyordu. Ebu Sufyan Medine üzerine yürümekte Kararlı olduklarını söyleyince Mabet bunun büyük bir yanlış Olacağını söylüyordu Hatta Mekke'ye hareket Etmekte biraz daha geç Davranırlarsa Müslümanların Saldırısından kurtulamayacaklarını Söylüyordu Mabetin sözleri Ebu Sufyan Etkiliyordu Daha fazla duramazdı karar vermek zorundaydı Ve kararlarını veriyorlardı Süratle Mekke'ye döneceklerdi. Orduya hareket emrini verdiler ve ordu Mekke'ye yürüyordu. Bir kervan Medine'ye gidiyordu. Ebu Süfyan Resulullah'a bir mesaj gönderiyordu. Kervan başıyla bir mesaj gönderiyordu. Muhammed ve adamlarının kökünü kazımak için yeniden toplandığımızı bildir dedi. Kervan başı Peygamber Efendimiz'e ulaştığında Ebu Süfyan'ın mesajını iletti. Peygamber Efendimiz Ebu Sufya'nın Muhammed ve adamlarının kökünü kazımak için yeniden toplandık sözüne karşılık olarak ''Allah bize yeter, o ne güzel dosttur, onların buna güçleri yetmez.'' buyurdu. İslam ordusu bir meydan okuma tavrı içindeydi. Üç gün Hamraul Esed'de kaldılar. Mekke müşrik ordusunu beklediler. Medine'ye baskın yapacak olan Mekke müşrik ordusunu beklediler. Ama gelen giden yoktu. Ki Mekke müşrik ordusu Mekke'ye hareket etmişti. Müslümanların bir ordu halinde gelişleri onların kararlarını değiştirmişti. Onların cesaretlerini büyük ölçüde kırmıştı. Bu olay vahiyle insanlığa bildiriliyordu. Arimlen suresinin 172, 173 ve 174. ayetlerinde O müminler ki yaralı oldukları halde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 bir nimet ve bollukla geri döndüler. Kendilerine hiçbir kötülük dokunmadı. Allah'ın rızasına uydular. Allah büyük kerem sahibidir buyuruluyor. rahman Rahim güzel kullarını gündem yapıyordu. Onları insanlığa ve melekû talebine bir tablo halinde gösteriyordu. O ki yaralı oldukları halde Allah'ın ve Rasul'un çağrısına yudular. Onlar sadık müminlerdi. Sözlerinin eriydiler. Özleriyle sözleri bir bütündüler. Yeryüzünün en şeffaf insanlarıydılar. Bir kalbin selimdiler. Selim kalbin sahibiydiler. İman etmek kalbi Rabbi Rahim'e teslim etmekti. Kalbin tam bağlanmasıydı. Bütün varlığıyla ona yönelmesiydi. Bütün olumsuz şartlarda bile onun razı olduğu halle hallenmekti. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşları böyleydi. Yaralar içindeydiler. Yorgunlukları çok ileri boyuttaydı. Ağır bir olumsuz hallerin içindeydiler. Ama Rahman-ı Rahim'in yolunda tekrar toparlanıyor ve düşman üzerine yürüyorlardı. Bir de psikolojik baskı vardı. Büyük bir algı vardı. Ayet'te ifadesini öyle buluyordu. İnsanlar sizin için ordu toplamışlar. Onlardan korkun deniliyordu. Onların cevabı ne kadar berraktı, ne kadar netti. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diyorlardı. İman etmek iki dünyayı kuşatmaktı. İki dünya gerçeğini yakinen bilmekti. Asıl olansa kadiri mutlak olana bağlanmaktı. Şair, imanla ilgili, daha doğrusu iman nimetine ulaşmış müminin haliyle ilgili öyle diyordu. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm, ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm? İnsan ölümsüzdü. Asıl hayat ahiret hayatıydı. Geçici bir dünya vardı. Sonrasında ise sonsuz hayat başlıyordu. Ölümsüz hayat başlıyordu o zaman ölümden korkmanın ne anlamı olabilirdi? Korku, sonsuz hayatı kaybetmek olabilirdi. Ki en büyük korku buydu. İnsanlardan korkmak, imana ulaşmış salih mü'minler için anlamlı değildi. Bir anlamı da yoktu. Ki onlar da, Allah bize yeter, o ne güzel mevlardır diyorlardı. Onların hayatlarında derinlerde işleyen bir çizgi vardı. Acaba, Rahman ve Rahim'in rızasını kazanabilecek miyiz yoksa kaybedenlerden mi olacağız? Onun şerefli arkadaşlarının en büyük kaygıları, en büyük korkuları buydu. Onların gözleri yaşlıydı. Onların gönülleri mahsustu. Gönüllerinde derin bir ürperme vardı. Rabbi Rahim'e dair bir ürperme. Gözlerinde yaşlar vardı. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.